"Tan kazardı. Öyle bir şeyden katiyen haberim yok." dedi. Raci kendisine kin ve gayızla dolu bir nazarla bakıyordu. Acı bir tebessümle "Ben seni bilirim." demek istiyordu. Ahmet Cemil bu manayı pek iyi anladı. Bu adam hakkında merhametten başka bir şey hissetmemişken onun bu derece adavetine hedef oluşundan azim bir yeyis duydu. Hemen şu anda onun ellerini tutmak o danca ciddiyetle yanılıyorsun. Seni kovmak istiyorlardı. Ben seni muhafaza ediyorum. Bana niçin öyle husumetle bakıyorsun? Seni kendime düşman etmek için ne yaptım diyecekti fakat raci durmadı. Şimdi odada biz bütün yalnız kalmıştı. Bu akşam Bahtiyarlı'na raci bir katre zehir akıtmıştı. Kendi kendine bu adam bana adalet etmek için nasıl sebepler buluyor acaba? Benim için kin taşımaya mutlaka ihtiyaç mı hissediyor dedi. Alman karısının azimetinden sonra raci büsbütün düşmüştü. Sahibinin rivayetine nazaran maşukasının hatırasını unutmaya, her hafta yeni bir maşuka tedariki ile çare bulmaya çalışırmış. Hatta yine sahibin alay ederek ilave ettiği bir mütalaa olmak üzere, racinin artık ciğerlerini yırtan öksürüğü, bu maşukalardan hiçbirinin yanında rağbet bulmasına imkan bırakmıyormuş. Ahmet Cemil, arkadaşlarının gülerek ilerledi, Eğlenerek naklettikleri bu hikayeleri işittikçe kalbi vurulur, kendi kendine şu adam için namus hayatına adet zamanı henüz belki geçmemiştir. Şimdi gitse, karısının dizlerine kapansa, ağlasa, eminim ki kadın bütün geçmişi affedecektir. Ömründe ancak on beş gün süren mesut izdivaç hayatını bundan sonra yeniden tesis etmesine ne mani var derdi. Sonra Ahmet Şevki Efendi'nin bilmem ama fena görüyorum dediğini tahtur ederdi. Gittikçe raci bir hatadan sonra yavaş yavaş sanki katre katre zehir içerek intihar eden bir meyus hükmünü alıyor, müstesna bir fecaat kespediyordu. Bu gece raci yemek odasını terk edip kendisini yalnız bırakınca evvela onun hakkında kine benzer bir şey duymuştu. Fakat bu ancak bir dakika sürdü. Merhamet hissi galebe çaldı, onu yüreğinin bütün saffetiyle affetti. Yemek odasından çıktı, arkadaşlarına iltihak etmek üzere bahçeye çıkan kapıya teveccüh etti. Burası buzlu karpuzu arasından donuk bir ziya saçan, bir kandille hafifçe temvir edilmiş dar bir dehlizdi. Geçerken dehlizin bahçe kapısına yakın bir yerinden mütelaşi bir kumaş hışıltısı işitti. Kendisini zapt edemeyerek gözlerini çevirdi ova kit ufak ve muhtezir bir kahkahayla beyaz bir gölgenin yanından hemen sürünerek sininip geçtiğini fark etti. Şimdi ilerleyemiyor, dizleri titiyordu. Öyle zannediyordu ki o beyaz gölge artık boş kalan yemek odasına iltica etmiş, beklenmeyen bir tesadüften oraya kaçmıştı. Onun orada vücudunu yalnızlığın şu müsaadesine maruziyetini düşününce birden kalbinde şiddet Bu kıyamet edilemeyecek bir arzu duydu. Bir dakika içinde bu arzu münevver kanatlarla kalbine sanki kıvılcımlar serpti. Oraya gitmek, onun ayaklarına atılmak istedi. Ah, şimdi aşkını haykırmak ihtiyacı dudaklarını yakıyor. Yüreğinden bir şey şişerek bütün duyduklarını onun dizlerinin dibinde can çekişiyormuşçasına sürüne sürüne etmek istiyordu. Evet, hepsini söylemek, sizi seviyorum demek. Ah, bilseniz ne kadar seviyorum. O demin kapının arasında dinlediğiniz eseri yazmak için onun her kelimesini bulmak için sizi düşündüğümü, onu sizin ayaklarınızın altına serip yaymak için yazdığımı biliyorsunuz değil mi? Bütün hayatımda ruhuma hülyanızla daimi bir eş olduğunuzu, bir şey rüyanıza tesatüf etmiş bir hayal, pencerenizden girmiş bir bahar havası size hissettirmedi mi? Bırakın şurada gözlerinizin altında öleyim demek Bütün senelerden beri zapt olunmuş feryatları kendisini kaybederek söyledikçe mest olarak tatlı bir ölümle olanca maneviyeti eriyerek dökmek istedi. Bir küçük cesaret hamlesi. Yemek odasına giriyordu. Bahçeden gelen bir ses sanki kendisine bir rüyanın vakaları telatumundan çıkardı bir an içinde o cesarete bedel azim bir kesel geldi. Şimdi o bir saniye evvel kalbinde peyda olan arzuya bir cinnet şimşeği nazarıyla bakıyordu. Hüssamla Memlu gözleriyle o yarı münevver dehlizden yemek odasına kadar bir yeis bu sesi gönderdi, bahçeye çıktı. Şimdi Raci ile Masar Ferid'un arasında başlamış gürültülü bir mübahiseye Hasan Latif Bey hep mütefekkir sükültüyle iştirak ediyor, Süleyman Mahdet Efendi kar yağısının son mahsulü olan tarihleri okumak için İlhami Efendi'yi kameraya da hapsediyordu. Ahmet Cemil Hüseyin Nazmi'ye yaklaştı, Fatın Dilaver Bey dargın bir tavırla kendisini mütebessimane dinleyen Hüseyin Nazmi'ye, aman efendim diyordu, hiç bu kadar can sıkıcı bir adama tesadüf etmemiştim. Bunaldım. Bana bir düzeye ne cins mahluklar için söylendiği anlaşılamayan gazeller okudu. Hele okuduğu şeylerden sonra bir bakışı var ki insanın olanca sinirlerini sarsıyor. Bir zaman geldi ki boğazını sıkmak, sus herif diye bağırmak istedim. Hüseyin Nazmi, Ahmet Cemil ile Fatin Dilaver Bey'i kendi odasında yatırmıştı. Bu gece Ahmet Cemil uyuyamıyordu. Arkadaşlarının müsaadesini alarak bütün geceyi odanın önündeki bahçeye nazır küçük şahnişinde geçirdi. Sabaha karşı ufak bir serinlik çıkınca içeri girdi. Yatağına sokuldu, uyumaya çalıştı. Fakat şimdi müthiş bir hummaya tutulmuş gibi şakakları yanıyor, dimağı başının içinde eriyormuş gibi dağılıyordu. Bir aralık dalıyordu. Belki bir müddet uyudu. Şimdi sanki o ateşle yanan şakaklarının o içinde bir taş çöken başının üzerine bir şey dökülüyor, bir siyah tufan boşanıyordu. Sonra bu dalganın içinden bir çehre belirdi. Bir aşk cinnetiyle tutuşmuş, bir ağız uzanıyor, dudaklarını arıyor, uzun ve yakan bir buğseyle dudaklarını çekiyor, mahsediyordu. Silkinerek uyandı. Henüz sabah olmuş ve... Güneş henüz panjurların arasından sızarak tatlı bir rüya ile gülümseyen Hüseyin Nazmi'nin yatağa kenarında tebessüme başlamıştı. Ahmet Cemil Gül ya o yakıcı sevda bu sesiyle ciğerlerini tutuşturan bir şarap içmiş gibi yüreği yanarak kalktı, arkadaşlarını uyandırmaktan ihtirazla yavaş yavaş basarak gürültü etmeyerek yıkandı, giyindi. Ceketini giyiyordu. Düşünmeden elini yan cebine götürdü, ''Defterim, defterim nerede?'' dedi. Hüseyin Nazmi uyanmış, arkadaşının oda içinde muhteriz bir yürüyüşle gezişini gülerek, yatağından mahmur gözleriyle seyrediyordu. Telaşını fark etti. ''Ne oluyorsun Cemil?'' dedi. ''Defterimi acaba sofranın üzerinde mi bıraktım? Sizin uşak edebiyat meraklısıysa?'' Fatın Dilaver Bey, tombalak vücuduyla yatağından atladı. ''Ho, oh, iyi uyumuşuz.'' dedi. Her şeyden evvel defterinin bulunmasını istiyordu. Hüseyin Nazmiye'ye kalkmak, yemek odasına kadar inmek lazım geldi. ''İşte defterin. Bereket versin ki uşak meraklı değil.'' dedi. Ahmet Cemil gitmek için acele ediyordu. Fatin Dilaver Bey'i fikrine iştirak ettirdi. Arkadaşlarını sabah uykusundan istedikleri kadar istifadede serbest bırakarak Hüseyin Nazmi'nin elini sıktılar, çıktılar. ''Hüseyin <Gülüyor> Nazmi'' Sabia Hanım hem bahtiyar gülüyor hem sedire başını dayayarak elleriyle midesine basan ikbali gösterip henüz bir şey anlamayan Ahmet Cemile rahatsız kızacağız bütün gün kıvrandı diyordu. Ahmet Cemil anladı fakat garip bir his bu vakadan memnuniyete bedel bir üzüntü uyandırdı. Eniştesi hakkında duyup susturmaya muvaffak olamadığı nefretin bu dakikada hiddet sesi her zamankinden daha vazih, daha kavi işitildi. O adamın kanının şimdi kardeşinin damarlarında cereyana başladığına delalet eden bu hadise, güya nazarında onu terbis eden bir vakka hükmüne geçti. Zavallı ana, o bu histen kim bilir ne kadar uzaktı. Büyük anne olmak lezzetine karşı bütün vakarı çocukta bir meserlete inkılab etmişti. Şimdi oğluna bakıyor, onun da şu küçük aile bayramına iştirakini arzu ediyordu. Ahmet Cemil o neşata acı bir tensir ilave etmekten iğtinab etti. İkbal şimdi başını kaldırmış gülerek Ahmet Cemil'e bakıyordu. Ahmet Cemil kalben çocuk bahtiyar değil bundan emiyim. Hiç olmazsa mesut bir zevci olmadığını bir anne olmak saadetiyle unutacak diyordu. Ahmet Cemil bugün matbaadan erken kaçmış bir an evvel odasında yalnız kalarak biraz kalbini dinlemek için tehallük göstermişti. Oda sıra çıkınca cebinden defterini çıkardı, yazhanesinin üzerine koydu. Dün akşamki muvaffakiyetinden sonra onu bir daha karıştırmak istiyordu. Odasında adeti ceketini, yeleğini, yakalığını çıkararak, fesini atarak küçük bahçeye nazır mini mini penceresinin yanında oturmak, yarısı görünen bir minareyi, komşu evlerin kiremitlerini, biraz ötede iki yüksek duvar arasındaki kesik bir levha şeklinde duran Semayı seyretmekteydi. Bu akşam oraya oturup da eline defterini alınca bir müddet onu açamadı. Kalbi beyaz gölgenin hayaliyle doluydu. Şimdi onu düşünmek istiyordu. Gözlerini kapadı, o sabahki rüyayı hayalinde bir daha yaşamak istedi. Yüzünü örten o siyah dalgayı, o müpem simayı bir daha gördü. Ciğerlerini yakan bir Buse-i Can Güzar'ın raşeleri dudaklarında bir daha titredi. O benim olmayacak olursa ölürüm, diyordu. Şimdi şu defteri her vakitten ziyade seviyor, onu Lamia'nın dinlemiş olması kıymetini bir kat daha arttırıyordu. Daima hatırasında bir arada olan eseriyle Lamia, artık daha samimi, daha kavi bir münasebetle yek diğerine bağlanmış gibiydi. Gözlerinin ucuyla sahifeleri süzerek yaprakları çevirmeye başladı. Kendi kendine, acaba şurasını okurken orada mıydı? diyordu. Çevirdi, çevirdi. Artık son sayfaya gelmişti. Defteri büz bütün kapıyordu. Birden gözlerine bir yabancı yazı ilişti. Ta son sayfenin altında bir çocuk yazısı gibi henüz takarrür etmemiş, henüz tam bir şekil almamış bir yazı. Yalnız şu kadar. Tebrik ederim. Daha sonra 50. Şimdi anlıyordu. Demek o bahçe kapısının yanında gidip onun ayaklarına atılmak isterken o Yemek odasında sofranın üzerinde kalan bu defterciye koşmuş, görülmekten korkarak titriye titriye şu iki kelimeyi oraya yazivermişti. Demek o sırada her türlü tehlikeyi göze alarak gidip ona "Seni seviyorum. Müsaade eder misin? Seni sevebilir miyim?" deseydi ondan işte bakın ben de sizi düşünüyorum cevabını alacaktı. Bu iki kelime Ahmet Cemil'e Lamia'nın bütün hissiyatının şerhi kadar tavsilatla zengin aşk zemzemesiyle mütenennim geldi. O da kendisini sevdi.